Örnek nesil sahabe Murat Müslihan. Allah'a hamd olsun. Salat ve selam Resulullah'a, ailesine ve örnek nesil olan sahabesinin üzerine olsun. Allah subhanehu ve teala nasip ederse bu yazımla beraber sahabelerin hayatlarını yazmaya çalışacağım. Neden diye soracak olursanız Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle der. Birilerine tabi olacaksanız ölmüş olanlara tabi olun. Çünkü hayatta olanın fitneye düşmeyeceğinden kimse emin olamaz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, kalbi en temiz, ilimleri en derin, yapmacıklıktan en uzak kimselerdir. Allah onları Resulüne arkadaş olsunlar ve dinini ikame etsinler diye seçmiştir. Öyleyse onların hakkını verin ve onların yoluna uyun. Zira onlar dost doğru bir yol üzerindedirler. Allah subhanehu ve Teala onlardan razı olmuş, Onları bize örnek olarak göstermiş, onları Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem yardımcı olarak seçmiş, onların birçoğunu daha dünyadayken cennetle müjdelemiştir. Sahabenin ulaşmış olduğu bu mertebeler, aslında hepimizin bugün peşinden koştuğu, elde etmeye çalıştığı mertebelerdir. Eğer onları tanır, ne yapıp da bu seviyeye geldiklerini öğrenirsek, biz de onların ulaştığı mertebelere ulaşabiliriz. Bundan dolayı sahabeyi iyi tanımalı ve iyi anlamalıyız. Sahabe kimdir? Lügatta birine yakın olmak, biriyle arkadaşlık yapmak anlamına gelir sahabe. Sahabe hakkında ıstılahi olaraksa birçok tanım yapılmıştır. Fakat genel olarak yapılan tanım şudur. Peygamberle mümin olarak karşılaşan ve bunun üzerine ölen kimselere sahabe denir. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görüp, ona iman etmeyen, veya iman edip daha sonra imanından dönen kimse, sahabe değildir. Sahabenin Fazileti Kur'an ve sünnette, sahabenin faziletini gösteren birçok ayet ve hadis vardır. Bunların hepsini zikretmeyeceğiz. Fakat kısaca, sahabenin faziletini şöyle anlatabiliriz. 1- Allah, sahabeyi teskiye etmiştir. Allah Subhanahu ve teâlâ ve rasulü, insanların kendilerini tezkiye etmelerini, Temize çıkarmalarını yasaklamıştır. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Sizi topraktan meydana getirdiği zamanda ve siz annelerinizin karnında cenin halindeyken de sizi en iyi o bilir. Öyleyse kendi kendinizi temize çıkarmayın. Kimin takvalı olduğunu en iyi o bilir. Necm suresi 32. ayet. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır. Ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez. Nisa Suresi 49. Ayet Peygamber ismi Burre, iyilik olan birinin ismini teskiye içerikte olduğu için, Zeynep diye değiştirmiştir. Müslim, İnsan kendisini en iyi bilen olmasına rağmen, Allah ve Resulü, kişilerin kendilerini tezkiye etmelerini yasaklamıştır. Allah ve Resulü, tezkiyeyi yasaklamalarına rağmen, sahabeyi bizzat kendileri tezkiye etmiş, temize çıkarmıştır.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 Andolsun ki ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Fetih Suresi 18. ayet. Onlar hem zaman hem de nesil olarak en hayırlı topluluktur. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyi emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran suresi 110. ayet. Bu ayetin ilk muhatapları sahabe neslidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanların en hayırlısı benim dönemimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenlerdir. Buhari, Müslim. Abdullah bin Mesud radiyallahu an şöyle der. Allah kullarının kalplerine bakmış. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kalbini, onların arasında en hayırlısı bularak kendisi için seçmiş ve onu risaletini insanlara ulaştırmak için göndermiştir. Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem sonra, kulların kalplerine tekrar bakmış ve onun ashabının kalplerini kulların kalplerinin en hayırlıları bulmuştur. Bundan dolayı onları nebisinin,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 Allah'a verdikleri söze sadık kalırlar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Şehid olmuştur. Bir kısmı da şehid olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Ahsap suresi 23. ayet. Onlar şahit olanlardır. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Sizin insanlığa Resulün de size şahitlik etmesi için sizi vasat bir ümmet kıldık. Bakara suresi 143. ayet. Bu ayetin ilk muhatapları sahabe nesledir. Onlar kendi aralarında rahmetli, kâfirlere karşı sert ve ibadete düşkün kimselerdir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkârcılara karşı çetin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 burada oturup yatsıyı da onunla birlikte kılsak, dedik ve oturduk. Derken yanımıza geldi ve, hala burada mısınız, buyurdu. Evet, dedik. İyi yapmışsınız, buyurdu. Başını gökyüzüne kaldırdı ve şöyle buyurdu. Yıldızlar, semanın emniyetidir. Yıldızlar gittiğinde, vaat edilen şey semaya gelir. Ben de asabım için bir emniyetim. Ben gittiğimde, onlara vaat edilen şey gelecektir. Asabım da, ümmetim için bir emniyettir. Asabım gittiğinde ümmetime vaad edilen şey gelir. Müslim. Bu zikrettiklerimizin hepsi teskiye içerikli ve hepimizin elde etmek istediği şeylerdir. Sahabenin bunları elde etmesi ve bizzat Allah ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem buna şahitlik etmesi sahabenin faziletini, değerini gösterir. 2. Onlar Kur'an ve sünneti en iyi anlayanlardır. Sahabe inen ayetlerin, söylenen hadislerin hangi olay üzerine indiğini ve ne ifade ettiğini bildiği için nasları en iyi anlayanlardır. Kur'an ve sünneti doğru anlamak için bu iki delili onların anladığı gibi anlamamız gerekir. Aksi takdirde Kur'an ve sünneti yanlış anlarız. Bugün birçok fırkanın temel problemi nasları akıllarına ve hevalarına göre anlamalarıdır. Nasları anlamada sahabe ölçü alınmadığı için bazı fırkalar ifrata, bazılarıysa tefrite düşmüştür. Allah ve Resulü sahabenin anlayışından razı olmuş ve onlar gibi nasları anlamamızı bizden istemiştir. Ehli kitap iman etmek istediğinde Allah subhanehu ve teala ölçü olarak sahabeyi onlara göstermiştir. Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse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 ''Bir tane fırka cennete gidecektir.'' Sahabeler, ''Cennete gidecek olan fırka hangisidir ya Resûlallah?'' diye sordu peygamberimiz, ''Benim ve sahabemin yolu üzerine olanlardır.'' buyurdu. Tirmizi. Burada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bize cennete gidecek fırkanın özelliğini anlatırken, kendisinin ve sahabesinin yolu üzerine olan kimseler olduğunu söylüyor. Kurtulan fırkadan olabilmek için, Kur'an ve sünnet yeterli değildir. Bir de Kur'an ve sünneti sahabenin anlayışı üzerine anlamak gerekir. Aksi takdirde çok ciddi yanlışlar ortaya çıkar. Buna bir ayet üzerinden örnek vererek konunun ne kadar önemli olduğunu anlamaya çalışalım. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yaptığınızı güzel yapın. Allah güzel yapanları sever. Bakara Suresi 195. Ayet Bugün insanlardan bazıları bu ayete dayanarak İslam'a hizmet etmekten geri duruyor. Örneğin adam, açıktan davet yapmamamız gerekir diyor. Sebebi sorulunca diyor ki, çünkü açıktan davet yaptığında cezaevine düşme tehliken var. Allah da kendi elinizde kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Açıktan davet yaparsan, kendi elinle kendini tehlikeye atmış olur ve cezaevine düşmüş olursun. Bu da Allah tarafından yasaklanmıştır. Veya adam diyor ki, bugün cihat yapmamak gerekir. Çünkü cihat yaptığında ölme veya yaralanma tehliken var. Cihada gidersen kendi elinle kendini tehlikeye atmış olursun. Ondan dolayı cihada gitmemek gerektiği gibi gidenler de yanlış yapıyor. Zahiren söylediklerinde haklı gibi gözüküyorlar ve kendilerince söylediklerini Kur'an'dan bir ayete dayandırıyorlar. Ama bu düşünceler işin hakikatini kesinlikle yansıtmamaktadır. Hakikat ayetin nüzul sebebini ve tefsirini veren hadislerde yer almaktadır. Fakat onlar bu bilgiye müracaat etmedikleri için bunu bilmiyorlar. Bilmedikleri için içerisini kendi heva ve heveslerine göre dolduruyorlar. Bu da İslam hükümlerinin ciddi anlamda yanlış anlaşılmasına sebebiyet veriyor. Bu ayetin nüzül sebebiyle ilgili Leys ibni Kab şöyle diyor. Muhacirlerden bir kişi İstanbul'da düşmanların safına saldırdı ve düşman safını deldi. Beraberimizde Ebu Eyyub el-Ensari de vardı. Bazı kimseler dediler ki kendini kendi eliyle tehlikeye attı. Ebu Eyyub el-Ensari dedi ki biz bu ayeti daha iyi biliriz çünkü o bizim hakkımızda nazil olmuştur. Biz Resulullah'la birlikte sohbet ettik. Onunla nice şeylere şahit olduk ve ona destek olduk. İslam yayılıp da ortaya çıkınca biz ensar topluluğu gizlice toplandık ve dedik ki Allah bize peygamberle sohbet etme şerefini lütfetti ve ona yardımcı olma imkanını bahşetti. Böylece İslam yayıldı, Müslümanlar çoğaldı. Biz Resûlullah'ı ailelerimize, mallarımıza ve çocuklarımıza tercih etmiştik. Şimdi ise savaş ağırlığını kaybetti. Artık ailelerimize, çocuklarımıza dönüp onların yanında kalsak. İşte bunun üzerine, Allah yolunda infak edin ve ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayeti bizim hakkımızda nazil oldu. Bu ayette söz konusu olan tehlike, cihadı terk ederek, mal ve çoluk-çocuk yanında oturmaktır. Ebu Davud, Tirmizi Sahabenin anlayışından kopuk bir şekilde ayet ele alındığında, İslam'a hizmet etmek, cihad etmek, davet etmek, kişinin kendini tehlikeye atması iken, sahabenin anlayışıyla olaya baktığımızda, bunları yapmamak, kendi eliyle kişinin kendisini tehlikeye atmasıdır. İşte bunun gibi yanlış anlayışlar olmasın diye, Naslar, sahabenin anladığı gibi anlaşılmalıdır. Allah'ın Kur'an ve sünneti anlamada ölçü olarak sahabeyi göstermesi, sahabenin faziletini ve Allah katındaki değerini gösterir. 3. Onlar sevilmesi ve sövülmemesi gerekenlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Aman aman sahabem konusunda dikkatli olun. Benden sonra sakın onları hedef almayın. Onları seven beni sevdiği için onları sever. Onlara buz eden, bana buğz ettiği için eder. Onlara eziyet veren, bana eziyet vermiş gibi olur. Bana eziyet verense, Allah'a eziyet etmiş sayılır. Allah'a eziyet edene ise, Allah'ın onu yakalaması yakındır. Tirmizi Sahabeme sövmeyin. Sizden biri Uhud'da kadar altın infak etse, yine de onların bir avuç infakına ya da bunun yarısına ulaşamaz. Buhari İmanın alameti Ensar'ı sevmek, nifakın alameti Ensar'a buz etmektir. Buhari Allah ve Resulü onlardan razı olup onları sevmemiz ve onlara sövmememiz konusunda bize defaaten uyarmasına rağmen günümüzde sahabeye hakaret eden, onlar hakkında kötü konuşan kimseler vardır. Bunların sahabe hakkında kötü konuşmalarına müsaade etmemeli, onları bu konuda susturmalıyız. Çünkü Allah ve Resulünün yanında değerli olan kimselerin, bizim yanımızda da değerli olması gerekir. Hiç kimse değer verdiği kimselere hakaret yapılmasına müsaade etmez, etmemeli. Bu da bizim, sahabeye karşı görevlerimizden bir tanesidir. Bunlar bize sahabenin faziletini gösterir. Bu kadar fazileti olan kimseler, anlatılmayı da en çok hak eden kimselerdir. Davamızın sonu, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 29. sayısında yayınlanmıştır.